Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Minhajül abidin ila cenneti Rabbil alemin ibadet kullarının Rabbul aleminin cennetine gidiş yolu yordamı isimli kitapta ve zali rahmetullahi aleyh basamak basamak cennete nasıl gidilebileceğini bize izah etti. Birinci basamakta, ikinci basamakta, üçüncü basamakta biz bunu vadi vadi diye adlandırdık. Bu vadi aş o vadi aş o vadi dedik. Bizi altıncı vadiye getirdi. Altıncı vadinin adını tehlikeler, sorunlar vadisi olarak koydu. Bu ne demek? Her şeyi bitiriyorsun, bitiriyorsun, bitiriyorsun tam ödemeye geldiğin noktadasın, alışverişini yaptın, biletini alıyorsun, ödemeye geldin, ödeme noktasında yani son, bundan sonra iş bitecek ve Udukhuluha bi salâmın aminin, haydi bakalım Allah'ın selamı ile girin cennete denen noktaya geleceksin, seni risk bekliyor, tehlikeler bekliyor, dikkat et diyecek diyor ve bunları sırayla sayıyor kendine göre tabii. Burada bu tehlikelere başlamadan önce bir kere daha Gazali ile vedalaşmadan önce bu kitabı okuyanlar için bir not diyelim ya da ipucu diyelim söyleyelim. Gazali Bakara suresine göre Minhacu ı El-Abidin isimli kitabı yazdım demedi. Kur'an okumuş, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlamış, ashabı kiramı anlamış bir insan olarak ben böyle düşünüyorum. Böyle tavsiye ediyorum diyor. Dolayısıyla Gazali böyle dediğine göre başka türlü olmaz sözü yanlış. Daha iyi bilen bir kul çıksın başka birisini anlatsın. Neticede bizi cennete götürsün. Neticede haramlardan sakındırsın. Neticede Allah'ı Teazim olsun. Yani bu Gazali'nin sözlerini biz iyi okuduk, iyi hazmettik elhamdülillah yüreğimiz bunu benimsedi, mutlu olduk bununla diye İslamiyet'i anlamanın, ibadet yapmanın başka kitaptan elde edilmesi mümkün değil. Anlayışı yanlıştır. E, Gazali yedi vadiden aşarak cennete gidersin dedi. Başka bir alim on üç va yapar bunu. Öbürü iki vadide de anlatır. Esasen anlattıkları şey aynadır. Dolayısıyla bu kitabı sevelim, beğenelim. Kenarına not düşelim inşallah bu yedi vadiyi aşana kadar ben devam edeceğim diyelim. Öbür Müslüman başka bir kitaptan okuyup aynı cennete giderken olmaz senin ki. Sen başkasından okudun der gibi tavır göstermemiz bu vadilerden geçmediğimizi gösterir. Bu vadilerden geçip cennete ulaşan biri öyle şeylerle uğraşmaz. Kur'an'dır bu 114 suredir. 113 diyen gavur olur. 115 diyen de gavur olur. Kurandır değişmez olan. Gazali'nin minhacül habibiğini çok değerlidir. Kur'an değildir ama. İnşallah şeytan bizi buradan yakalamasın istiyorum. Çünkü bu tür kitapları okuyanlar, başkasını okuyan boşuna yaşıyor. O bir iş elde edemez diyor. Gazali. Hicretin 500. senesinde bu kitabı yazdı. 500 sene Müslümanlar İhiyâül-ü de okumadılar. Minacül-i Abidin'de okumadılar. Cehenneme mi gittiler? Bu asırda yazılan bir kitap için daha da fazla geçerli bu kural. Yani sen bu 1910'da bir kitap yazıyorsun. Ya da senin şeyhin bir kitap yazıyor. Onu okumadıktan sonra cenneti hayal edemezsin diyorsun. Efe Sübhanallah... 1900'e kadar yaşayanlar hep cehenneme mi gittiler? Kur'an mı ki bu? Ondan başkası olmayacak. Böyle düşünmüyoruz. Ama bereketli istifadeler ettik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnşallah bu yedi vadiyi de aşıp cennete gidinceye kadar devam edeceğiz. Birinci tehliken ihlassızlıktır. Dikkat et diyor. Bu altı vadiyi açacaksın... Ama ihlasla gelirsen hallolacak işlerin. Peki neden ihlas diyoruz? Çünkü ibadet başka türlü kabul olmaz. Bunu bil. İhlassız ibadet kabul olmaz. Aksine kıyamet günü rezil olursun diyor. Ne demek rezil olursun kıyamet günü? İki rekat namazı hep örnek alalım. şimdi. İki rekat namaz kıldın. Bekliyorsun ki iki rekat nafile namazı Allah bana sevap olarak verecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamet günü Allah ihlası olmayan birisine buyuracak ki sen benim için kılmamıştın. Takva adam desin filancalar diye kılmıştın. Git onlardan karşılığını al diyecek. Onlar da karşılık veremeyeceği için kıyamet günü. İhlassız yapılan bütün ameller rezillik kıyamet günü. Halbuki sen onlarla cennet bekliyorsun. Hani hatırlarsanız cehennemin ilk tutuşturulacak üç tane çırası vardı. Alim adam, zengin adam, Kur'an okuyan adam kim olursa olsun. Ne için yaptın bunu? Şehit adam. Ne için şehit oldun? E işte Ya Rabbi dinin için yok. Sen istiyordun ki kahraman çocuğu desinler senin için diye. İnsanlar öyle demişti. Çek git şimdi bakalım. Nereye gideceksin? Cehenneme. Buna rezillik deniyor kıyamet günü. Dolayısıyla ihlassız yapılan. İhlas nedir? Açıklayacak şimdi. İhlassız yapılan bütün ameller kıyamet günü rezillikten başka bir şey değil. Hatta cenneti kaybedip cehenneme girme tehlikesi. Var, ihlas kaybolunca. Dolayısıyla ihlassızlık alkol gibi bir suç, kumar gibi bir suç. İhlası böyle bir ekstra bir iş görmüyoruz biz. Ne'udü billah ateş sebebi olarak görüyoruz. Peki ihlasın hakikati nedir diye bir soru soruyor. Hani bu usulü neydi soru sorup cevap veriyor. Aslında ona öyle sorular sorulmadı belki. Ya da bunu yazarken talebeleri sordu. O talebelere cevap verdi onu bize not ediyor. İnsanın amelde yani bir iş yaparken bir de sevap beklerken ihlas ihtiyacı var. Bir işi yapıyorsun, onu ihlasla yapıyorsun. Yani Allah için yapıyorsun. Sevap beklerken de Allah'tan sevap bekliyorsun. Sevap ne demek? Ödül, teşekkür, beğeni demek sevap. Yani sana çocuk mesela bardakları yıka getir deyince annesi niye yıkar bardağı çocuk? Annesi aferin desin diye. Çocuk o sevabı bekliyor işte. Çocuğun sevabı odur. Mesela 5 yaşında çocuk annesi namaz kılarken babası namaz kılarken o da böyle güya takke takıp başörtü takıp namaz, namaza durur. Çocuk ne bekliyor? Aferin oğlum desin çikolata alsın babası diye. Çocuğun derdi o. Sevap o işte. Beklenti. E Müslüman o iki rekat namazı niye kılar? Allah beğendim kulum desin diye. Bunu amelde yaparken yani iki rekat namaz kılarken gaye Allah olacak. Bundan sonuç beklerken, karşılık beklerken de Allah'tan bekleyeceksin. Bunu amelde böyle yapmamaya münafıklık deniyor. Münafık camiye niye gidiyor? Camide görsünler diye gidiyor. Müslüman niye gidiyor? Allah beğensin diye gidiyor. Amelde yapıldığı zaman bu. Yani ameli, işi, sevap olan bir işi. insanlar beğensin diye, aferin desinler diye çocuk için örnek verdik ama hep çocuk değil tabii. Büyük de böyle yapar. Yani aslında oruç tuttuğu yok ama iftara gidiyor. Ya da sahura kalkıyor milletle. Tutacağından değil de ya ortaklığımız var adam yoksa bozar ortaklığı. Munafıklık bu. Allah'a adanacak bir şeyi kulları için yapıyor. İhlas buna diyoruz. İhlassızlık da buna diyoruz. Sevap beklerken ahirette karşılığını bulmaktır gayemiz. Dünyada karşılık bekleyince ahiretten avans almış oluyoruz. Mesela örnek veriyorum. Bu benim ilavem Gazali'den değil. Şimdi mesela iki rekaat namaz kılmaktan gaye nedir soru. kıyamet günü on sevap bulmak on sevap bunları ben uyduruyorum böyle bir şey yok on sevap bulmak için iki rekat namaz kılıyorum e şimdi herkes namaza durdu nafile namaza e akşam namazından sonra tasavvuf erbabının olduğu bir yerdeyiz ya da sünnete uygun yaşayanların yanındayız diyelim herkes namazdan sonra evvabin kılıyor ve biz orada kasık gibi oturduk kaldık Diyecekler bu ne, ne biçim Müslüman bu. Abdestimiz var nasıl olsa biz de kılalım. E bu namaz evet iki rekat namaz ama herkes orada bir sünneti yaşamak için kalkıp dört rekat daha namaz kıldı. Sen onlar gibi görünmek için kıldın. Her ne kadar bundan bir sevap oluşsa da mesela Allah bilir ya bunu. 5 sevabın ahiretten Dünyalık menfaat olarak sana yazıldığı için avans alacaksın. Kıyamet günü onlar evvabin kıldığı için. Diyelim orada on sevap bulacaklar kıyamet günü o namazdan. Sen benimkini be beş yazdınız melekler o gün dikkat etmediler mi? ben de oradaydım diyemeyeceksin. Sen avans almıştın diyecekler. Niye avans? Nerede almıştım ki avans? Hani herkes burada ehlullah bir ben Allah tanım dememek için kalkmıştın ya. O niyet neydi işte? İhlas sorunuydu. Bunu ben size bir soru sorayım. Hayatın neresini uygulayamayız şimdi? Hangi yaptığımız iş böyle değil soracağım da moral kırılacak. Ondan vazgeçtim o sorudan. Çok dikkat etmek lazım. Ne kadar Allah için yapıyoruz? Herkes tesbihini çıkarıyor. Subhanallah diyor. E, bizim elimizde bir şey yok. Bir tesbih de ben buldum. Ben de Subhanallah diyorum. Onların her bir Sübhanallah'a yerle gök arası ecir yazılıyor. Benim bir Sübhanallahıma da işte kötü bir şey değil o kadar yazılıyor. Neden? E çünkü Allah niyete göre veriyor. Pozisyona göre vermiyor. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu çok dikkat ediyoruz. Bir kuruş, kuruş diyelim biz, bir kuruş sadaka yüz bin kuruş sadakayı geçer buyuruyor. Nasıl olur ya Resulullah? Bir neresi yüz bin neresi? Niyet değiştiriyor bu iş. Bir adamın iki kuruşu var. Allah için çıkarıp bir kuruşunu veriyor. Bunun verme kapasitesi ne kadar? Yüzde sini verebiliyor demek ki malının. Melekler bunu nasıl sığıyorlar? Bunun bir milyonu olsa rahat beş yüz binini verecekti diyorlar. Melekleri öyle görüyorlar. Tak onu öyle not ediyorlar. Bir adamın da bir milyon kuruşu var. O bir milyon kuruşun yüz bin kuruşunu veriyor. Ne kadarını vermiş oluyor? Onda birini vermiş oluyor. Melekler onun ne yazıyorlar? Bu onda birden fazla veremez. Bunun Müslümanlığı onda bir heyecan taşıyor. Bunun yüzde elli heyecan taşıyor. Sevap değerlendirirken de melekler bu Uhud dağı olsa yarısını verecek demek ki. Bunun da Uhud dağı olsa altın onda birini verecek demek ki. İhlas böyle bir şey işte. Onun için büyük düşünüp Küçücük iş yapabilenler kazandı. Küçük düşünüp yani dünyalık düşünüp koca koca işler yapanlar cehenneme kütük oldular. İhlas buna diyoruz. Çok doyurucu güzel örnekler veriyor Gazali. Uzatmıyoruz biz. İhlasın zıttı riyadır. Riya ne demektir? Müslümanın Allah'tan başkasına şov yapması demektir. Bakın takkem yakıştı mı der Müslüman bu şov değildir ama e, ehl-i sünnet desinler takkesini şey yapmasın sonra beni ehl-i bidat zannederler bu şov işte bu ümmetin şerefidir diye takke takarsın farz vacip olmasa bile sen bundan ecir kazanırsın ümmeti Muhammed'in kültürünü yaşatıyorsun çünkü içini dolduramadığın ehl-i sünneti takkeyle doldurmaya çalışırsın şov yaparsın buna riya deniyor Kimin nasıl yaptığını nereden biliyoruz? Allah biliyor, biz karışmıyoruz. Ria ve ihlas konusu halka açık değildir. Halka açık değil, insanlara açık değil. Kalplere hükmetmek Allah'ın işidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben dış görüntüye bakarım. Kalplerinize Allah bakar buyuruyor. Ben nasıl söyleniyorsa o söylenene göre hareket ederim buyuruyor. Peygamber olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde bizim gibiler. Hiç zaten bakamayız. Biz cebine de bakamayız kimsenin. Cebinde ne var da bakamayız. Ne görünüyor? tak, ke, tak ke deriz. Açıp başa açık başı açık baş deriz. Dışa hüküm veririz. Evet, riyanın da farklılıkları var. Katıksız riya olabilir bir insanda. Yüzde yüz gösteriş için yapıyordur. Abdest alıyor ama gösteriş için namaz kılacak. Yüzde yüz sıfır zaten bu. Bir de... Ee, riya karışımı diye bir sorun var. Bizi temelde ilgilendiren budur. Allah'ın izniyle insanlara göstereyim diye çocuk bir iş yapar. Çocuk e, Kur'an okur, insanlar beğensin aferin, iyi ezberledin desin diye çocuk. Büyük bir Müslüman yaşlı bir Müslüman münafık değilse yani casus zındık değilse bile bile riya yapmaz. Ama riya karışımı tehlikesi halinde de olur. Şeyh'te de olur, sıradan Müslüman'da da olur, Abdülkadir Ceylani'de de olur rahmetullahi aleyh. Şu kadar ki Abdülkadir Ceylani'de milyarda sıfır onda bir olur, bende yüzde seksen olur. Riya karışımı suyun içindeki kireç karışımı gibidir. Saf su bulmak çok zor, çok filtrelemek lazım onu. Kalın kalın reçinelerden, kumlardan geçecek de kireci azalacak suyun içindeki karışım gibidir bu sebeple bizim hedefimiz sıfır riyadır sıfır olsun riyamız ama bu yüzde kırk da olsa devam niye? riya var diye bıraksan hiç yapmayacaksın bu sefer ibadetten soğuyacaksın nefes nefes adım adım bunu bir eğitim türü ne gibi? yani mesela fizik tedaviye gidiyorsun on defa her saat kolunu kaldır diyor 10 defa, ya bir kaldırmakla ne olacak diyemiyorsun 10, 20, 80, 90 bu sefer ağrın azalmaya başlıyor. 500 defa kaldırdın mı kol eski haline geliyor. Riyada böyle bir eğitimdir. Sıfır riya keşke olsaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olur. Ashab-ı kiramın büyüklerinde olur. Yani olur diye umuyoruz. Bu garanti değil ama. Fakat ne kadar az olursa riya o kadar cehennemden uzak olacağın için riya mücadelesi diye bir mücadele anti ya da mücadelesi yapacağız bu karma riya e, sorunu ne kadar azalırsa o kadar ibadetten bize kar kalacak bunu ben bugünkü çağdaş deyimle ifade etmek için söylüyorum bu bir avans meselesidir bir ibadetten yüz sevap kazanılıyor da sen buna kırk riya karıştırdıysan yani o namaza kalkışın o kuran okuyuşun yüzde kaç Allah için yüzde kaç insanlar görsün baban görsün annen görsün eşin görsün diye yüzde kaç yüzde kırk Allah için yüzde altmış işte eşin görsün diye yüzde altmışını avans aldın gitti ahirette münafıkın ki yüzde yüz riya olduğu için hiçbir şey almayacak ahirette dolayısıyla biz bile bile fiyatını düşürüyoruz ibadetlerimizin riya'ya bulaştıkça buna da umumiyetle mesela talebeler Talebe arkadaşı, vakıf vakıf arkadaşları, kadınlar bilhassa birbirlerinin yaptığı ibadete hayır işini hep böyle burnunu soktukları için bir arada durduklarından çok riyaya prim verirler fark etmeden. Bunun ideali nedir? İbadetleri mümkün olduğu kadar gizlemektir. O sebeple Allah dostlarının burada zikrettiği güzel bir tavsiyesi var. Günahlarını gizlediğin gibi ibadetlerini de gizle sana kalsın Allah. Nasıl günahlarını deşifre etmiyorsun bilin. 21 yaşında yaptığım kabahattir bu herkes bilsin. Diyor musun bunu demiyorsun. Allah affetti kullardan gizliyim diyorsun. İbadeti de Allah için yaptım kullar hiç bilmesin. Deyebilmek lazım diyor Allah dostları. Riyanın konusu zahiri ibadetlerdir. Zahiri ibadetler ne demek? Yani... Namaz bir zahiri ibadet. Milletin içinde kılınıyor. Burada riya olur. Batıni ibadetlerde riya olmaz. Nedir batını ibadet? Sabır. Bir batı. Yani yüreğinde var senin dışa Sabırı dilinle konuşamıyorsun sen. Tevekkülü, huşuru dilinle söylemiyorsun. Allah'a iman gizli bir şeydir. Kalpte dönüyor. Bunlarda riya olmaz. Mubah işlerde... Ee, riya olabilir mi oturup kalkmalarda olur tabi nasıl olur mesela e, sandalyeyi koyup oturuyorsun ne bu, bu muba sandalyede oturacaksın orada arkadaşların var diyorsun ki yani var ya ben elhamdülillah gazalini minhacül abidini okuduğumdan beri sandalyeyi kıbleye karşı hiç koymadım ya biraz dikkat etmek lazım böyle kıbleye karşı dikkat ederim, oturmam. Bomba gibi bir ya bu işte. Ya otur, nasıl oturacaksan otur. Bunu söyleme ihtiyacı ne hissediyorsun? Sana sorulursa, sen hoca teyzesin, hoca efendisin, niye sandalyeyi hep böyle koyuyorsun, dikkatimiz çekiyor? Yavrum kıble bu taraf, görüyorsun. Ayak uzatıyoruz, uzatmayalım diye yan koyuyorum hafif. O zaman söyle. Durup dururken kendi reklamını yaptın mı, bunun şeytan bunu hemen alıyor. Oo hoş geldin abone. Masrafsız abone hoş geldin diyor. Çünkü sen sünnet diye oturma tarzını belirleseydin kıyamet günümünü sevap olarak bulacaktın. Al bu ki bu. Ama bunu deşifre ettin, ortaya koydun, cilalayıp böyle hani kadınlar kek yapınca bir de yumurta sürüyorlar fırçayla üstüne. Yumurta yağı böyle parlıyor kekler filan, poğaça parlıyor. Sen onu parlattın bu sefer melekler sana kalsın afiyet olsun dedi çekti gittiler. Niye afiyet olsun dedi melekler? Çünkü sen fazla reklamını yaptın bunun. Evet, nafile ibadetler bu açıdan çok önemli. Çünkü cuma namazına gitmekte riya olmaz. Zaten Müslüman cuma namazına gider. Cuma namazına gitmez diye Müslüman olmaz. Ben cuma namazı kaçırmadım. E gavur musun? Tabii kaçırmayacaktım. Ramazan orucu tuttum. E elbette tutacaksın lan. Yoksa biz sana selam vermezdik. Ama Muharrem orucu, pazartesi orucu öyle değil, nafile onlar. Onların reklamını yapabilirsin diye not düşmüş. Peki, riya için bu riyadır diye niyet etmek mi gerekiyor? Yok. Kulun beklentisiyle anlaşılıyor bu. Yani sözle anlaşılmıyor. Bir işin riya olup olmadığını sözle anlamıyoruz, beklentiyle. Tak melekler geliyor. Sen tam pazartesi günü olacak kalkacaktın. Melekler bakıyorlar. Bu saatte niye kalktın sahura adeta soruyorlar sana. Onlar senin kalbinden geçen e, işaretleri, beyinle kalp arasında bir sinyaller gidip geliyor ya. Hemen nasıl istihbarat telefon görüşmelerini, whatsapp görüşmelerini izliyor da yakalıyor suçluları. Öyle izliyorlar. O sen arkadaşlara bugün imtihan olduğu halde yani pazar sorucunu kaçırmayayım dedim. Diyeceksin diye oruç tutuyorsun ya onu çiziyorlar üstüne. Dolayısıyla riyanın kendisini konuşmaya gerek yok. Melekler senin beklentin nedir? Ona e, o şekilde yön veriş vermeyişine göre bakıyorlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani kimse melekleri sadece bir riya sözlüğünden anlıyor. Riyayı değiştirdim anlamıyor melekler zannetmemeliyim. Peki neyin riya, neyin riya olmadığını kitaplardan mı göreceğiz? Yok. Çok güzel bir ölçü veriyor Gazali. Allah rahmet etsin. Benim de Gazali'ye hayran olduğum, böyle ayaklarını öpesim geldiği şey budur. Sana öyle bir örnek veriyor ki, ben halktan biriyim ne anlarım bundan diyemiyorsun bu sefer. Diyor ki kendin bir bak. Ne kadar ahirette karşılık bekliyorsun bu işten? Ne kadar dünyada bekliyorsun, Riyayı böyle tartabilirsin diyor. Hepimize söyledi bunu şimdi. Beklentin ahirette mi? Yani yapıp unuttuğun bir iş midir bu? Yapıp görülmesini istediğin bir iş midir? Bu oran kadar dünyalık veya ahiretliktir. Bir örnek veriyorum. Diyor ki madem dünyalık dedin, dünyalıkta şöyle bir sorun var. Vakı'a suresi var ya İlâ vaka'atel vaka'a Leyse ile vaka'atel kâdibah Bu sureyi rızkın bol olsun diye Okuyunca bir baba bir evde Bu riyâ olur mu olmaz mı? Dünya bağlantısı için okuyor bunu Çocuklar çok bunaldık Maaş yetmiyor Hadi bu akşam vakıa suresi okuyalım Dese bir baba Çocuklar da okusalar beraber Yatmadan önce bu bir riya, dünya bağlantısı mı değil diyor. Çünkü allah Teala tarlaya gidin çalışın size rızık vereyim buyurduğu gibi Peygamberine Vaka Suresini okuyun cızkınız olsun da dedi. Biz de tarlada çalışmak gibi bir sureyi okuyoruz. Sebeplerden bir sebebi yapıyoruz. Bunu riya ile bağlantılı hale getiremeyiz deyip bir güzel örnek verdi. Birinci sorun ihlassızlık sorunu. İkinci sorun Dedik ki altıncı vadide sorunlar var. İkinci sorun da ucup sorunudur. Ucup. ucup daha önce geçmişti. İnsanın yaptığı işe kendisinin puan vermesidir. Mesela hac edip geliyor. Allah kabul etsin Hacı Efendi. Amin. Nasıl geçti haç? Teh be mükemmel ya mükemmel ya. Hazreti Adem'den beri bir ben işte böyle haç yaptım der gibi haccının ne kadar kabul olduğunu, ne kadar sevap biriktirdiğini kendisi kararlaştırıyor. Bu ne demek? Haccı Allah rızası için yapmış görünüyor, kendi rızasıyla tartıyor. Buna ibadet demiyor Allah Teala. Bu ciddi bir felaket. Zira bu Allah Teala'nın yardımını engelliyor. Ne yardımını engelliyor? Çünkü Allah ibadet yapanın yanındayım diyor. Sen onun için ibadet yaptın görünmüyorsun. Kendin için ibadet yaptın görünüyorsun. Kullar birbirlerine puan vermemeliler. Kul kendi puanını da kendisi vermemeli. Puan yani sevap dediğimiz tamamdır kabul oldu dediğimiz şey bizim Allah'a salmamız gereken bir iştir. Aksi takdirde yaptığımız ibadet suya gider. Abdestsiz namaz kılmak ne kadar mümkünse kıldığımız namaza aferin iyi oldu demek de bu kadar mümkündür. Namaz yüz üzerinden değerlendiriliyor. Benim kıldığım namaza 88. Neye göre değerlendirdin sen bunu? Sen kulsun. Kıble sen değilsin. Namazı kabul edecek bir melek değilsin. Neyine göre aferin dedin sen? Bir hoca talebesi Kur'an okurken aferin oğlum güzel okudun tecvidin talimin güzel 80 verdim sana puan de. Hoca neyi değerlendiriyor? Kur'an'ın sevabını değil. Talebesinin okuyuş tarzını değerlendiriyor. Bu bundan babanın ruhuna 3658 sevap gönderdim diyebilir mi bir hoca? Sen kimsin? Sen ne hakla ne gönderiyorsun? Bir defa kabul oldu mu bu? Kıldığın namaz kabul oldu mu? Verdiğin sadaka kabul oldu mu? Garanti mi bunlar? Yok. Kaç paralık, kaç puanlık ibadet yaptın belli mi? Yok. Sen kimsin? Kul işte ne olduğunu unuttu mu? Ya kulluk gitti o namaz gitse ne olur gitmese ne olur? O cup, insanın başının en büyük iç belasıdır. İhlas da bir iç beladır zaten. Bütün bu dış belalardan kurtulup bu iç belaya geldik şimdi altıncı vadi bundan çok riskli. Peki kulun yaptığı ibadeti abartmasıdır dedik biz. Bu ucup yani kulun yaptığı ibadeti abartması tek başına bir tehlike mi? Hayır başka tehlikeler de var yani beyin kanseri de var, ciğer kanseri de var, deri kanseri de var. Bir sürü hastalıklar var. Burada gazari 10 tane örnek sayıyor. Onları hızlıca sayayım isterseniz. Mesela münafıklık, riyâ, e, ibadetlerde hem ahiret hem dünyayı istemek. Yani dünyalık ve ahiretlik karma gitsin ibadetler diye. İhtilat dediği bir anlayış. Bu da bir hastalık çeşidi. Allah'ı minnet ettirmek. Yani kaç fakir doyurdum ya Rabbi unutma ha bunları. Der gibi sadaka vermek. Neuzübillahü Teala. Yaptığın işten sonra eziyet etmek. Mesela çocuğunu Allah için yetiştiriyorsun okutuyorsun alim yapıyorsun hafız yapıyorsun çocuğun başına kalkıyorsun bunu ya bunları çocuğun sahibi Allah ya sen Allah'tan beklesene sevap ibadetin sorunları bu urlar ibadet urları yaptığı ibadetten pişmanlık diyor ya ben mi uğraşacaktım onunla başkası uğraşsın elin yetimine ne uğraştım diyorsun bütün sevapları silip süpürüyorsun <gülüyor> çünkü sen yaptığına pişman oldun niye melekler sana sevap yazsın ondan ucup Yedinci bir hastalık çeşidi. Ondan sonra insanın e, salih amelleri kaçırmaktan dolayı mesela teheccüd kaç senedir kılmıyorsun. Bir hasretin yok mu teheccüde? Ya ben çalışıyorum. Ya yapmasam bile bir hasret duysana şuna. Keşke yapabilseydim desene. Bu da bir kibir çeşidi. E, ondan sonra yaptığın ibadeti hafife almak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan'ı iman ve ihlasla ibadetle geçiren bir mümin günahlarından kurtulur buyuruyor mesela abdest aldıktan sonra azalarınla işlediğin günahlar o ile beraber dökülür buyuruyor ya, ne demek ki ya kimden duydun sen bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e benim kocaman günahlarımı bir abdest nasıl temizlesin? ibadeti hafif alıyorsun sen aslında abdesti hafife almadın ki sana bunu söyleyeni hafife aldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve hafife almaktan daha büyük bir suç olur mu bu dünyada? Demek ki ibadet hastalıklarından biri bu. İnsanların kınamasından çekinerek ibadet yapmak bu da bir hastalık çeşididir. Böyle bir on tane örnek veriyor. Sonra bu bölümün yani o bölümünü şu şekilde özetliyor e, Gazali. Diyor ki dikkat et. Nifakın yani münafıklığın aksi ihlastır. Sen ihlastan yana ol. Riyanın zıttı yani insanlara gösterişin zıttı Allah'ın sevabına koşmaktır. Sen o tarafa koş. İnsanların ahirette olsun dünyada olsununun karşılığında ahiret delisi olmaktır. Sen ahiret delisi ol. Yaptığın ibadeti minnet edip başa kalkmaktansa Allah'a teslim edip işine gücüne bakmaktır. Sen onu yap. İnsanlara eziyet etmek yerine yani ibadet yaptın, o ibadetin eziyetini çıkartıyorsun. Onun yerine ibadeti koruyorsun, hiç teşhir etmiyorsun. İbadet e, yaptıktan sonra pişman olup ya buna vakit harcadık, boşuna bu sadakayı verdik demek yerine inşallah Rabbimden bulacağım de, ucup yerine Allah'a sığın, hasret taşıyan bir Müslüman olup yani keşke ya pazartesileri kaçırmışım. 20 senedir pazartesi tutabilirdim aslında. Ve bu hasretin sevaba dönüşsün. Hafif alacı, hafif bir uygulama, ibadeti hafif alma yerine tazim yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay Ramazan orucunu tutanın günahları mağfiret olur dedi diyor. Yahu cennette uçar diye sen bu düşün. Az bile demiş sallallahu aleyhi ve sellem diye hissiyatın olsun. İnsanların yerine Allah'ı koy. Ölçü olarak sana tavsiyem budur diyor. Sonra da bir fasıl açmış. Bu fasılda <gülüyor> riya ve ucbu sana özellikle özetleyeyim diyor. Bir, Allah ve kul arasındaki e, vefayı düşün. Allah kim? Kul kim? Allah'ın büyüklüğü ne? Senin büyüklüğün ne? Kim kime muhtaç? Kul mu Allah'a Allah mı kula bunları bir düşün. Bir, iki, insanlar seni övse övse övse aferin aferin çikolata verse pasta verse ne olacak? Allah ben senden razıyım derse ne olacak bunu düşün. Üç, ria yaptığın yani aferin desin dediğin kul bir ilah mı senin gibi? Bağırsakları olan bir insan mı? Kime beğenilmeye çalışıyorsun? Bunu düşün. Dördüncüsü de ne zamandan beri karın büyüğünü bırakıp küçüğüyle uğraşıyorsun sen? Aklın nerede? Bu dört mandığı yakaladın mı? Riyaya düşmemek gerektiğini anlamış olursun diyor. Yani şöyle diyelim. İhlasın felsefesi budur. Riyaya da bu dört maddeyi anlamadığı için kul düşer. Ucub konusunda da şöyle düşünüyor: ibadeti Allah kabul ederse o ibadetin kıymeti olacak. Allah'ın kabul ettiğine dair senin elinde bir belge yokken abartmayı ibadetini. Delilik bu. Henüz onay almadığın bir mahkemenin kararına seviniyorsun gibi olur. Buna ben ilave ediyorum, gazali de okumadım. Kendi kendine gelin güvey olma diyorlar ya. Kendi kendine niye gelin güvey oluyorsun? Vuran da sen, çalan da sen, oynayan da sen olur bu sefer. İbadet böyle İkincisi, Allah'ın sana verdikleri senin yaptığının dengi midir acaba? Bunu unutma diyor. Yani Allah iki rekat namaza ne veriyor? Firdevs cennetinde sana tuğba ağacını vereceğim diyor. Kendin bir otur düşün. iki rekat namaz eder mi o kadar bir şey ki? Allah veriyor da oluyor. Yoksa senin hangi namazın o kıymeti yapacak? Biraz aklını kullan. ucup yapacak adama karşı tezler üretiyor. Üçüncü olarak da diyor ki sen iki rekat namaz kıldın diyelim. Bu dünyada Uzayda kaç milyar, trilyon, katrilyon melek Allah'a secde ediyor biliyor musun? Adem Aleyhisselam'dan beri ne kadar iki rekat namaz kılındı biliyor musun? Bunların hepsinin içine meleklerin yaptığı, bütün insanların yaptığı, kuşlar tesbiye ediyor, canavarlar tesbiye ediyor, bütün Allah diyen mahlukatın içinde senin yüz tane tesbihin konsa bulabilir misin onları o kalabalıkta? Sen nesin ki bu mahlukatta senin iki rekat namazına niye sen puan veriyorsun? Sen boynunu büküp kabul et de ne olursa olsun ya Rabbi de. belki seni kabul ederler. Haddini bil ey kul. Yaratıldığı günü bil kimse bilmiyor. Yaratıldığı günden beri katrilyonlarca melek o yaratıldıkları günden beri rükû yapıyorlar Allah için. Sadece rükû yapıyorlar. Sadece Allah için secde eden sayısını kimsenin bilmediği melekler var. Yüz milyar, yüz katrilyon değil bunlar. Sayısını Allah'tan başkası... Seni at namaz kıldın. Bir umre yaptın, yer gök sallandı zannediyorsun. Yahu sen bunu atsan uzaya bir daha bulamazsın o umreni. Umre gider. Bir hafız oldun, bir hatim indirdin diyelim. Babana bir hatim indirdin. O hatimden sonra ya Allah onun babası var ya. Yerler gökler arasında bir dengi yok. Dur yahu, bütün Kur'an indiği günden beri 10 milyon hafız belki Kur'an'ı sabahtan akşama kadar okuyor yeryüzünde. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna gidiyor, ona geldiği için Kur'an. Übey ibn Kabe gidiyor hepsi, hep onun talebesiyiz çünkü. Senin babana bir hatim gitti güya da eşi benzeri yok o hatimin. Dur bakalım kabul oldu mu? Yani bir kar tanesi, bir tane kar tanesi veya yağmur damlası. Uzaydan bakıldığında bulunabilir mi gökyüzünden? Gök, İşte Merihtan bakarken e, okyanusa düşen bir yağmur damlasını nasıl bulacaksın? Bulabilir misin? Bulamazsın. Yani hangi aletle bulabilirsin bunu? Senin iki namazın o bile değil bu dünyada. Kabul olduysa eğer. Zaten kabul olmadıysa hiç adı yok, şanı yok. Ucup yaparken dikkat et bunlar diyor. Allah rahmet eylesin. Böyle bir fasıl açmış. Bir başka faslı var. Ee, sen e, iki rekat namazını bir tart bakalım diyor. İstersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazına kıyas et. Bakalım ona benziyor mu? Meleklerin rükûna benzet bakalım. Ve unutma ki Allah tamam kabul ettim lütfu keremimle derse o iki, iki rekat namaz işe yarayacak. Kulun en iyi ibadeti Rabbinin önünde boynu bükük kalmasıdır. Boynunu dik tutan, horozlaşan mümin kaybeder. Ucup böyle bir hastalıktır sakın buna bulaşma diyor. Sonra da bu bölümü bitirirken Rahmetullahi Aleyh diyor ki bir yeni fasıl açmış. Dikkat et bu 6. vadi var ya burada ayarlar çok incedir dikkat et. Öyle dağa çekilmekle filan değil bu iş. Ayarlar çok ince, tuzağa düşmek çok çok muhtemel ve tehlike çok büyüktür. Aman dikkat et. İhlas basit bir ayar değil. Namazın şartlarından biri abdesttir. E abdest belli, bir kovası döküyorsun, kollarını yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, başını... E bu belli. İhlas böyle bir şey değil. Çok ince bir ayar. Çok dikkat et. Allah'ın kudretini, Allah'ın nimetlerini... Ve senin bedeninin zayıflığını ve ürkütücü tehlikelerin hepsini bir araya getir. Ortalamasını bul. Riya ve ucukten neden kaçman gerektiğini e, anla ve bir kere daha hatırlatalım. Diyor ki günahlarını utanıp gizlediğin gibi sevaplarını da gizlesen diyor. Bir Allah bilsin yeter. Seni insanlar pecmurde biri zannetsinler. Melekler Hafıza melekleri seni koruyan melekler izlesin onlar not düz baş versen diyor rahmetullahi aleyh. bir fasıl daha açmış bu arada ee, insanların aferin çok güzel oldu a demesinden nasıl korunabilirsin çünkü bu ihlası bozan en büyük ur bu manet yakıştı mı bu takke diyorsun ya bunu der gibi Namazı güzel kıldın mı? Adeta dememek için ne yapmak lazım? Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, dünyanın kaç para ettiğini tefekkür etmeyi becerdiğin gün bu tehlikeye düşmezsin diyor. Neden insanlar ocup veya riya gibi hastalıklara düşüyorlar? Çünkü çok basit düşüncelerle Allah'ı düşünüyorlar. Allah'ı düşünür gibi değil. Basit bir ismi düşünür gibi Allah'ı düşün, Esma-ı Hüsna'sı ile düşünmüyor Allah'ı. Bu da sonuç olarak ne getiriyor? İstediği gibi anlıyor. Allah için iki rekat namaz kılmak Allah'ı Allah olarak düşünebilenlerin çok iyi başaracağı bir iştir. Bunun için tefekkür kabiliyetini geliştir İbadetlerini buna göre yap, bu çetin vadiden de böylece geçip gidersin Allah'ın izniyle diyor. Altıncı vadiyi de okumakla bitirdik inşallah. Geçerek de yolunu kat ederek de bitireceğiz. Yedinci vadiye geldik. Yedinci vadiye hamdı ve şükür vadisi demiş. Neden? Bir, iki, üç, dört, beş, altıncı hep koşa koşa Gidilen bir vadi olarak gösterdiye bize. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Altıncı vadiyi bitirdiğine göre ihlaslısın. Hocuktan kurtuldun. Bunu anlayınca şimdi otur şükret. Biraz sonra cennetin kapıları açılacak diyor. Hamd etmek ve şükretmek birincisi bu bölümde diyor ki bu sen bu altı tane vadi geçmen hamd etmeni gerektiriyor. Şükretmeni gerektiriyor. Böylece de seni bu noktaya getiren yani bu bütün düşünceleri, ihlası bile düşünebiliyorsun, hucuktan kaçıyorsun. Seni bu noktaya getiren Allah'a şükrettiğin için o nimet devam edecek diyor. Şükrü beceremediğin zaman bu sefer o nimet kısılacak. O nimeti kaybetti. Hangi nimeti? 1 2 3 4 5 6 vadi geçtin. Kilometreler, binlerce kilometreler gittin. Tam sınırdan içeri alınıyordun. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun demediğin için biraz sonraki tarifler açısından e sen zarar etmiş olacaksın. Aman buna dikkat et diyorum. Burada Allah'a hamd etmek, şükretmek Kulun hamd etmesi, sana hamd olsun, sana şükür olsun ya Rabbi. Hem dünya nimetleri için hem din nimeti için olacak. Bu bir yenilik gibi olabilir kültürümüzde. Bakınız ne diyor? Allah'ın sana dünya nimetlerini de şükredeceksin, din nimetine de şükredeceksin. Ben bugüne kadar ağzıma alkol koymadım diyecek yerde Elhamdülillah Rabbim beni alkolden bugüne kadar korudu de. Şükür etmiş ol. Böylece Allah seni korumaya devam etsin. Ben hiç çıplak vaziyette gezmemiş bir kızım. Diyecek yerde sanki hani sen yaptın bunu. Allah beni bugüne kadar korudu. Hiç o haramı beni bulaştırtmadı de. Hamd ettiğin için Allah devam etsin seni korumaya. Bu çok önemli. Yani dünyevi nimetlerimiz de var bizim. Uhrevi yani dini nimetler de var elimizde. Ve nimetler iki türlüdür. Bir sana Allah elma domates veriyor bu bir nimet. Bir de o domatesi yiyecek bir hastalık getiriyor sana domatesten uzak tutuyorsun. Mesela domates yiyince alerji olduğun için domates yiyemiyorsun ya. Domatesi vermesi ne kadar nimetse Allah'ın o hastalığı sana vermemesi de bir nimet aslında. Allah sana Müslümanlık nimeti vermiş, münafıklıktan kurtarmış seni. Yani nimetler pozitif ve negatiftir. Gavurluktan, münafıklıktan, fasıklıktan korumuş olması Allah'ın nimettir. Nimet sadece hacca gitmek değil. Hacca gittin ve hacci hala koruyorsun o da bir nimet. Hac yerine İsviçre'ye de gidebilirdin sen nevzu billahi teala. Seni negatiften korumuş olması, pozitifi vermesi kadar değerli bir nimet. Hepsine bunların şükretmeyi becermek zorundasın. Peki, hamd nedir, şükür nedir? Bunu soruyor. Hamd, elhamdülillah, şükürler olsun ya Rabbi demektir. Şükür nedir? Bunu eyleme dönüştürmektir. Ya Rabbi. Bana Kur'an okumayı nasip ettin, sana şükürler olsun der mümin, bu hamd etmektir. Kur'an-ı Kerim sabredin, Allah sabredenlerle beraber dediği için sabreder, şükretmiş olur. İkincisi olmayınca yalan olur birincisi. Melekleri inandıramazsın bu sefer. Madem sen Kur'an'a hamd ettin, Kur'an'da sabredin Allah diyor, niye sabretmiyorsun? Peygamberine bile diyor ki herkes öldü sen de öleceksin ey peygamber diyor. Niye o zaman amcanın ölümüne, annenin ölümüne feryat edip isyan ediyorsun? Demek sen şükrü bilmiyorsun. Şükür tavırlarımızdadır. Aslında hamd ve şükür eşit şeyler. Kaynakları biri dille söyleniyor elhamdülillah diyorsun yemekten sonra geviş getirir gibi oturuyorsun. Ezan okunuyor bu arada. Yatsı ezanı okundu. Sen hala iftarda yediğin yemekten sonra akşamı kılmamışsın. Hamd ettik. Yemekten sonra bir sayfa dua da yaptık. Şükür yaptık mı? Yapmadık. Allah kimi seviyor? Şükreden kullarını seviyor. Hamd zaten Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şükrü kul yapacak tavırlarıyla diyor. Şükrün en düşük düzeyi nimeti isyanda kullanmamaktır. Beden verdi Allah, bedeni isyanda kullanmıyorsun. Din konusunda da, dünya konusunda da, dünya konusunda da. Burada bir soru var. Bunu bütün eski alimler ya da tasavvufla ilgilenenler sorarlar. Sabır mı değerlidir, şükür mü değerlidir? Böyle bir soru var bunun üzerinde çok dururlar hatta sabredenler şükredenler diye kitap bile yazılmıştır bu konuda. Burada çok güzel bir kestirme cümle atıyor. İnsan sabrederse şükredenlerden olur zaten bu ayrıma gerek yok diyor. Sabredemeyen neyin şükrünü yapacak diyor. Bu, bunu böyle kestiği için ben de kesip atıyorum. Bir fasıl açmış hamd ve şükrün esasları nelerdir diyor. Burada sana tavsiyelerim var. İki tavsiye veriyor. Birincisi nimetin kıymetini bilene Allah gerisini verecek. Bunu unutmayacaksın diyor. İman nimeti, dünyalık nimetler ve bir nimet çeşidi neydi? Negatifinin olmaması sende. Bu bir nimet elhamdülillah. Dolayısıyla bir nimeti kaybettiysen eğer şükrü yetersiz olmuştur bunu unutma diyor. Evet insanın annesi babası hep ölecek. Çocuk da ölebilir ama sen şükrünü yapsaydı onu nimetin Allah'tan geldi, Allah'a gidecek deyip inna lillahi ve inna aleyhi raciun der. Üç günahlar dördüncü gün işine dönerdin. Sen dört senedir niye unutamadın bunu daha? O nimete takılık aldın sen. Çünkü şükrünü yani faturasını ödememişti. Ananın babanın kadri kıymetini bilmemişti. Mesela neydi ise o şükür. İkincisi de unutmayacaksın. Kimse nankörde iyiliğini bırakmaz diyor. Allah da bırakmaz. En büyük nankörlük de verdiği nimetle Allah'a isyan etmektir. Bunu unutmayasın diyor. Harama kullanıyorsun Allah'ın verdiğini. Beden olur, para olur, her neyse. Ve bu bir nokta açıyor diyor ki bir şeyi unutma. En büyük nimet güneş değildir. En büyük nimet İslam'dır diyor. Sağlık değil İslam'dır diyor. İslam'ın kıymetini bildiğin kadar diğer nimetlerin kıymetini bileceksin. İslam'ın kıymeti nasıl bilinecek bunu hepimiz biliyoruz tabii. Bir fasıl açmış o fasılda diyor ki nimetlerin kıymetini bilmek istikamet sebebidir diyor. Buradan ne cümle çıkarıyoruz? Bu asırdaki 2000'li yılların nesline cevap veriyor. Siyasette, ticarette, parada, sağlıkta. Allah'ın nimetleri arttığı halde biz niye istikamet bozukluğu yaşadık? Çünkü nimetlere nankör davrandık, Allah da istikametimizi bozdu. Fakirken despot zalimlerin baskısı altında yaşarken daha takvaca yaşıyorduk. Sonra Allah siyasette, mal, mülkte önümüzü açtı. Fakat istikamet bozuldu. Gençler camiden çekildiler. Kadınlar Allah'ın ahkamında değişiklik yapmak istediler. Haramlara ruhsat istediler. Bu istikamet niye bozuldu? Siyasette gelen nimet nankörce değerlendirildiği için. Mal verdi Allah nankörce değerlendirildiği için. Üniversiteler mesela bizim çağdan örnek verelim bu e, Gazali'ye ilave gibi olsun. Üniversiteye giremiyordu kızlar. Girdiler. Oradan İslam fethi gerçekleştirecekleri yerde. Orada batıl açılımına girdiler. Üniversite başına bela oldu Müslümanların şimdi. Müslümanların çökeceği yer haline gelme. Eğer biz başörtü, başörtüsüz kavgası yaptığımız yılların ağlamasını yapacağız herhalde artık. Oldu. Burada bir soru soruyor. Diyor ki Allah rahmet etsin Gazali'ye. Dersen ki bana burada yedi vadinin dosyasını açtın sen. Insanın ne kadar uzun olursa olsun ömrü yetmez ki sen bizi boşuna yoruyorsun burada olmaz bu dediğin işler yapılmaz dersen eğer sana bir cevabım var diyor Senin Allah'ın azı çok gibi değerlendiren bir Allah'tır unutma diyor ve iki tane müthiş örnek veriyor Bunu hepimiz not edelim şimdi asabı kef o kadar iyi Müslüman olmak için kaç sene çalıştılar diyor. Ben söyleyeyim saat bile çalışmadılar. Diyor. Bilemedin on dakika imanla ayakta durdular. Bak Allah yedi vadiyi onları kaç dakikada aştırdı ve cennetlik oldular diyor. Firavun'un sihirbazları var yani Musa Aleyhisselam'a karşı Firavun onları getirdi. Musa Aleyhisselam'ı öldürmek için oraya geldiler sabah vaktinde. Akşam Kur'an'ın şahitliğiyle şehit olarak Allah'a gittiler. Bütünü bütünü beş dakika sürdü o mücadele. Bu yedi vadiyi beş dakikada da aşarsın kıymet bilirsen. Ama kıymet bilmedikten sonra sana Nuh Aleyhisselam kadar ömür verilse sen yine değerlendiremeyeceksin kimseye sitem etme diyor. Kimseye sitem etme. Allah Gazali'ye rahmet etsin Hızlı bir şekilde bu kitabını okuduk. Kitabını bitirirken dünyada ve ahirette Allahu Teala'nın sana bu yedi vadiyi açtığında neler ihsan edeceğini bildiği 40 madde sayıyor. Onları kitap boyu söyledi zaten. Mesela rızka tevekkül edersen sana şunu verecek bu dedi. Onlar onun için tekrar etmiyorum burada yalnız kitabını bitirirken diyor ki dört kişiyi anlamadan gidiyorum bu dünyadan diyor. Dört kişiyi hiç anlayamadım öyle gidiyorum ben diyor. Ne demek istiyor? Bu dört şeye dikkat ediliyor. Kitabını bitiriş cümlesi bu. Birincisi ilim öğrenmeden, ilmihal öğrenmeden nasıl ibadet yapar insanlar bunu anlamadım ben diyor. Bir. 2, İlmi olup da, ilm-i öğrenip de ibadet niye yapmaz insanlar bunu da anlamadım diyor. Üçüncüsü, ihlassız ibadetin boş olduğunu bildiği halde niye yaparlar bunu insanlar? Dördüncüsü de, ibadetini ihlasla yapıyor ama akıbetini hiç merak etmiyor. Kendine çok güveniyor. Bu insanı da anlamadım ben diyor. Rahmetullahi aleyh. Demek ki ilmi yetmemiş gazalini. Gelsin görsün biz onu anlatırız aslında. Bir gelse buraya. Sonra da benim takip ettiğim baskıda 285. sayfada hatime demiş. Hatime sonuç demek. Şimdi bunu teberrüken okuyalım. Yaptığı dualara da amin demiş olmak için biz de buna amin diyoruz. Ya arhamer rahimin. İçimden geçeni söyleyeyim, beni dinleyenler, izleyenler de içlerinden buna amin desinler. Dediği şeyler gazalinin anlamadığımız, aklımızı bir türlü oturtamadığımız şeyler de olsa içinde hasretimizdir Allah'ın izniyle. Buna melekleri şahit tutmak isterim. Hasretimizdir. Beceremesek de. Ya Firavun'un sihirbazından da kötü değiliz ya. Gelir bir beş dakika... Allah bizi orada melekleriyle buluşturur. 70 sene, 80 senelik ömürden daha değerli iş yapar. Musa'yı öldürmek için gitmiş olsak bile Musa'yı da diriliriz kıyamet günü aleyhisselam. Bu örneği kimse unutmasın. Hiç kimse de ashabı keyfi unutmasın. Evet. Diyor ki وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ مَا زَلَّ بِهِ الْقَدَمْ اَوْتَغَى بِهِ الْقَلَمْ Ayaklarımızın yanlış attığı bütün adımlardan kalemimizin yanlış yazdığı bütün kelimelerden Allah'a istiğfar ederiz. Ve estağfiruhu min akavilina elleti la tuwafiku a'malana. Amellerimize benzemeyen sözlerimizden de Allah'a istiğfar ederiz. Ve nestağfiruhu minkulli ma ed'aynahu ve adharnahu min el-ilm bi dinillah taala ma'a taksirin eksik bıraktığımız halde Allah'ın dini adına konuştuğumuz yanlışlardan da Allah'a söyleriz. Büyük sözler konuştuk çünkü burada diyor. Ve nestağfiruhu minkulli khatratin da'atna ila tasannuin ve fi kitabin nazmnamu ou ilmen afadnahu yapmacık ortaya koyduğumuz ne kadar çizdiğim satırlar varsa konuştuğum sözler varsa bildiğimi söylediğim süslü sözler varsa böyle yapmacık yaptıysam ondan da Allah'a istiğfar ediyorum. Ve nes'alu an yecalana veyyakum maşerel ihvane bima alimnau amilin ve li vecihihi bihi Ben Gazali olarak ve benim kardeşlerim olarak sizler diyor ve bizi de kabul etti inşallah. Yaptığımız, söylediğimiz sözlerle amel etmeyi de bize nasip etmesini dua ediyorum. وَاَلَّا يَجْعَلَهُ وَبَالًا عَلَيْنَا Bu yazdığımız, konuştuğumuz şeyleri bizim vebalimiz haline getirmesin. وَاَنْ يَضَعَهُ ف۪ي م۪يزَانِ الصَّالِحَاتِ iza عُدَّتْ a'maluna اِلَيْهِ Bir gün... Amel defterlerimiz bize verilirken bu kitapta konuştuğumuz şeyler de bu amellerimizden yazılmış olarak bize verilsin diye dua ediyorum. İnnehu cevvadun kerimun çünkü o Allah çok cömerttir. Hak ettiğimiz için değil, o cömert olduğu için verecek. Fehaza bu kitap ma aradna en nezkurehu fi şerh keyfiyetı sulukı tarıkı el-âhiret. Sana ahiret yoluna nasıl gidilir bunu anlatmak için yazdığım bir kitaptır. Wakad wa feyna bil maksud en başta sana verdiğim sözü yerine getirdim, anlattım. Ve alhamdulillah ile diye bir nimeti Bütün nimetler onun lütfu olduğu için tamamlanır. Bu nimeti de böyle tamamladık. Ve bıfathi tunazelül barakat onun lutfu ile bereket inecek. O bereketi temenni ediyorum. Ve sallallahu ala khayri mevludin de'a ila efdeli ma'bud. Doğmuş insanların en değerlisi olan ve en değerli ma'buda davet eden, Allah'a yani davet eden peygambere salat olsun. Muhammed'in nebiyyil mehmud sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve selleme teslimen kesira ila yevmiddin kıyamet gününe kadar onun ailesine de selam olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lilmuttaqin. Allah'ın alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Sonuç muttakilerin olacak. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bugün 19 Ocak 2020 yılı. Elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle bi nimeti tetimmü s-salihat ve zâlinin minhâcul âbidîn ilâ rabbil âlemini ders olarak okuduk. Kameralar da şahit oldu, melekler de şahit oldu. Belki bu topraklarda bu kadar yoğun medyatik bir alanda böyle genç Müslüman kızlarla ve bu anlatılan faziletli işlere hasretle, heyecanla sarılan Müslüman genç kızlarla daha önce belki okunmamıştır zanla söylüyorum. Rabbim bizi de Gazali'yi de cennetinde buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.